Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Can Tamamil. Ben de Ömer Madra. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Tuncay Kaya'ya bir kez daha teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bugün önümüzde yeni bir çalışma var. Hepimizin çok ilgisini çekebilecek ve bütün dünyadaki fosil yakıtları yaksak sonumuz nece olurdu sorusuna cevap verebilecek bir çalışma. Ben çalışmanın sonucunu duyunca şahsen rahatladım. Çünkü... Ee, ...ve Ömer Bey bırakıyorum... ...bu şahane haberi... ...sıcak söylemesi havaları için. seviyorsun... çünkü. Evet, ...bol bol çoğalalım... ...çocuklarımızı yapalım... ...çünkü geliyor sıcak havalar... ...gayet eğlenceli olacak... Ee, ...gezegen vahşi bir... ...on dereceye ulaşacakmış... Yani ...bütün fosil yakıtlar yakılırsa... ...Damien Carrington'ın Guardian'daki... ...haberi bu taze haber... ...23 Mayıs 2016... ...tarihli yani... ...Arktik bölge... ...Kuzey Kutup bölgesi... ...20 derece ısınacakmış. 20 derece mevcuttan daha fazla. 2300 yılı... ...hedef alınmış. Onlar Kemurundan daha... ...insaflılar Türkiye için. David Cameron'ın, Britanya Başbakanı'nın... koydu şey... ...3000 yılında olur diyordu... ...Avrupa Birliği'ne. Bu 10 e, derecelik ısınma... ...2300'e kadar... ...olacakmış. Bu çok acayip bir şey. Çünkü... Ee, zaten bundan sonra dünyanın çok büyük bir bölümü canlılar için yaşanabilir olmaktan çıkacak. Bütün hesaplar yapıldı. Milyonlarca yıldır bu kadar ağır bir e, ısınma geçirmemişti dünya. Bu çok önemli bir yerde. Ee, Nature Climate Change dergisinde yeni yeni yayımlanmış ve 5 trilyon ton karbon salınırsa atmosfere ne olur diye bu bu bu şeyin e, yani bütün bilinen fosil yakıtların miktarı da oydu işte bir makbubun da yazdığı e, matematik yazısında koyduğu bir şeydi e, fakat bu şeyi de etkilemiyor yeni e, çıkarılacak yeni e, ...kömürler, şunlar bunlar... ...hesapta yok yani. Mevcut rezerv... ...bilinen rezervler yakılırsa ne olur diyorlar. Bütün dünya yanar deniyor. Yani vahşi bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Ve bu... canlı ...insan başta olmak üzere... ...insanlarla ilgileniyoruz diye söylüyorum. Yoksa insana öncelik tanıdığım için değil ama... ...canlılar... ...yiyecek stokları... ...ve bütün canlıların yiyecekleri ve... ...bir de gene insanları ilgilendiren dünya ekonomisi açısından muazzam sonuçları olacak ve şey Katar, Katajina Tokarska diye Victoria Üniversitesi'nden Kanada'dan bu araştırmanın başında olan bilim kadını şeyi söylemiş. Gayet önemli demiş bunu şey yapmak. Çünkü e, tam bir işaret olacak. Yani biz iklim değişikliğini durduramazsak e, neler olacağını gösteren ilk önemli araştırma bir uyarı mesajıdır demiş. Zaten e, 2016 yılı, 2015'ten sonra gene kayıtlara geçmiş gelmiş geçmiş en sıcak yıl olacağı gibi o da 2014'te öyleydi. 2016'da öyle olacak ve aşırı sıcak dalgaları ortalığı kasıp kavuracak ve Körfez bölgesi, mesela Basra Körfezi bölgesi için söylenmişti, belli saatlerde sadece sokağa çıkılabilecek, belli saatlerde çıkma e, sokağa çıkılırsa insanların hayatlarını koruyamayacakları da izah edilmişti. Yani yaşanamayacak halde Paris'te sadece iki derecenin altında, iki derecenin epey altında denen işte bir buçukla iki derece arasında bir yerde sıcaklık artışının tavanında tutmak isteniyordu. Bütün bunlar hikaye çünkü hiçbir yerde bir azaltmanın tedbirin alındığına dair bir belirti görmüyorum. Ben siz görüyor musunuz arkadaşlar? Hayır, görmediğimiz gibi aslında bu haberde çok sofistike metodlara dayanarak bu e, 10 derecenin belirlendiği söyleniyor. Hatta 8 derece ısınacak ve sera gazı etkisiyle bunun 10 dereceye çıkacağı söyleniyor. E, oldukça sofistike yöntemler kullanması lazım. Çünkü aslında e, bizim hayal edebildiğimiz eee yani bilim insanlarının da dahi ...hayal edebildiğinin ötesinde... ...değişiklikler olabilir gezegende. Yani hani bu 10 derecenin... E, ...hatta 2 derecenin üstünü... ...neleri getireceği... E, ...çok belli değil. Çünkü çok, çok girit bir yapıdan bahsediyoruz. Ve de 2 derecelik değişim ...ve sonrasındaki tüm ısı artışlarının... ...başka şeyleri tetikleyebileceği... ...işte okyanuslardaki... ...bütün ekosistemdeki dengeleri bozacağı... ...ve buna bağlı olarak da... ...sıcaklık yükselmeleri olacağı söyleniyor. Bu... E, Bu korkunç sıcakların nasıl bir şey olduğunu aslında 15 Mart tarihli Guardian haberinde bu kutupta Arktik'teki ısınmanın 16 derece olduğunu evet, söyleniyordu. Evet. Yani zaten bu 20 dereceye çok yaklaşılmış durumda. Bir de Hindistan'a bakmak Hindistan. belki... İnsana tamam. girmeden önce Levent Kurnaz'ın da yakın zamanda çıkacak olan bir konuyla alakalı bir analizi vardı. Dünya yayınlandı bu da. Haziran ayı gezegenimiz için önemli bir anlam taşıyor. Tazmanya'daki Cape Grim ölçüm istasyonunda 40 yıldır yapılan karbon e, dioksit ölçümleri ilk defa 400 ppm'in üzerine çıkacak demiş. Evet, bundan da biz de bahsetmiştik. Evet. Güney yarık kürede tabii daha az daha geç oluyor. Kuzeyde çoktan Mauna Loa'da ...çoktan geçildi bu ölçümlerde Hawaii'de ama güney yarı kürede evet. ilk defa geçiliyor bütün dünya işte. Bu 400 ppm'in önemini söylemek lazım herhalde. Aşılmaması gereken sınır dediğimiz 350 idi. Evet bir daha bu seviyenin altına düşmesi de beklenmiyormuş bu değerin. Bu dünya için kritik bir eşiğin aşıldığı anlamına geliyormuş Levent Kurnas'ın yazdığına göre. Diyor ki bu sayılarla sayılar konuyu fazla yakından ilgilenmeyenler için önemli görünmeyebilir. O nedenle şöyle bir açıklama eklemekte fayda var demiş... Son buzul çağı bundan yaklaşık olarak 18 bin yıl önce sona erdi. Bu buzul çağı sırasında buzullar Avrupa'nın ortalarına kadar gelmişti. Burada buzul denildiği yerde e, yerden birkaç metre yükseklikteki buzullardan bahsedildiği sanılmasın Avrupa'yı Amerika'yı kaplayan buzulların kalınlığı kilometrelerle ölçülüyordu demiş. Dünyayı kuzey, Dünyanın kuzeyinin ve güneyinin buzullarla kaplı olduğu dönemde atmosferdeki karbon dioksit oranı 180 ppm civarındaydı. Buzul çağı sonra erip... Dünya ısı, ısındığında karbondioksit seviyesi 280 ppm civarındaymış. Bugün ise bu seviye tüm dünyada 400 ppm'i geçmiş durumda diye yazmış. Evet Manolova'da üstelik Kuzey Yarı Küre'de 404'e falan çıktı. Evet şöyle diyor 180 ppm ile 280 ppm arasındaki fark birkaç kilometre buz ise 280 ile 400 ppm arasındaki fark dünyayı nasıl ısıtacak? Kendi gözlerinizin Doğru önüne getirin bir düşündüğü. Dedi, diyor. Diyor. Evet hemen Büyük buradan şeyde geçelim. Ee, yani Hindistan dedi e, Özgecan. Acayip Ben sabah 55 derece demişim yanlıştı. Düzeltir özür dilerim. 51,5 derece olmuş. Bu da tarihinde Hindistan'ın tarihinde gördüğü en e, vahim sıcaklık derecesi diye. E, Common Dreams'den bir haberdi bu. Yani anlaşılan şu barajları korumak için silahlı muhafızlar yetmeyecek böyle anlıyorum ben. Yani korkunç fotoğraflar var Hindistan'dan görebileceğiniz yani tamamen susuzluk hakimdi. İki saat öncesine kadar aslında bu güzel bir haber. İki saat önce Hindistan'da yağmur başlamış ve bir nebze olsun bu rekor kıran sıcaklıklar için insanlara bir umut olmuş ve insanlar biraz soluk alabilmişler şu anda Hindistan'da. Evet ama sıcaklığı sadece e, bir sıcak dalgası falan diye bakmamak lazım. E, çiftçi intiharları yoğun şekilde yeniden başlamış. E, bu Monsanto gibi e, yani şeyle e, genetiği değiştirilmiş şeylerin kullanılmasından, tohumların kullanılmasından dolayı sonradan ürün alamamaktan fevkalade e, yüz binlerce e, yüz binlerce ...intihar olmuştu. O durur gibiydi. Şimdi mesela bu senenin başından beri beş ayda, dört ayda hatta dört e, yüzden fazla çiftçi intihar etmiş çünkü yetiştirim, yani pamuğa mesela üç yüz e, dolar alıyordu. Tapu tabu da üç yüz dolar. Bütün pamuk hasadından bir çiftçi şimdi yüz doların altında. O zaman da yapacak bir şey yok demişler. Yani tamamen iklim değişikliğiyle ilgili acayip bir durum var. Evet, ee, Bangladeş'ten de acayip hava olayları haberimiz vardı, değil mi? Fırtına haberleri vardı yanlış mı? Bangladeş mi? Sri Lanka mı? Lanka'da. Sri Lanka'dan, Paralanda karıştırıyorum ikisini zaman zaman. Sri Lanka'da yarım milyon kişi etkilenmiş sadece. Bu olumsuz hava şartlarından diye geçiyor. Olumsuz hava şartlarından bahsedilen de... ...15 metrelik bulan çamur deryası. 15 metrelik çamur yani... ...baya bir gökdelen olmasa bile... ...hallice bir bina... E, ...yüksek bir bina... ...beş katlı filan bir binadan bahsediyor. Sadece hafta sonu 92 kişi ölmüş... ...135 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyormuş... ...bulunamıyormuş 135 kişi de. 250 bin kişi geçici barınaklarda kalmaya başlamış... ...içme suları yokmuş... Bölge halkı risk altında olduğu söyleniyormuş. Ama onlar uzakta. Evet. Bulaşıcı hastalıklara karşı tıbbi yardım ulaşmaya başlamış. Meteoroloji uyarıyormuş. Önümüzdeki günlerde kuvvetli yağışlar daha sık etkili olabilir demiş. Seller zaten, seller sular pek çok ülkeyi de götürüyor. Ee, Kazakistan'da da var galiba. Çok önemli şeyler. Ama e, biz kuraklıktan ve kurumadan bahsederken Türkiye'ye de gelelim. Mekke Gölü. Dünyanın nazar boncuğu diye de nitelendirilen bir özelliği vardı. Yani nerede olduğunu biliyoruz Karapınar'da, Konya'nın Karapınar ilçesinde, Türkiye'nin de en önemli buğday ambarı diye adlandırılan yerlerinden bir tanesi. Bu yıl yağışların yetersiz olması ve yeraltı su seviyesinin hızla düşmesiyle kurumuş Mekke Gölü, nazar, boncuğu diye adlandırılan Meke Gölü ki görüntüleri hakikaten nazar boncuğuna benzediği için öyle. Yukarıdan çekilen fotoğraflarda görülüyor. Haritadan siliniyormuş. Kuraklık, yıllar süren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu deniyor ama buna biz bir de şeyi ekleyebiliriz. Ee, İsmail Duman'ın başında bulunduğu İstanbul Teknik Üniversitesi araştırmasının temayla temanın ön ayak olduğu zaten Karapınar'da bir de termik santraller bir sürü yapılıyor ve dolayısıyla artık oradan umudun tamamen kesilmesi çok ilginç aslında. Hafzada yüz bini kaçak olmak üzere yüz bin kaçak kuyu olduğu söyleniyormuş. Evet. Yüz bin kuyu varmış. Bilinçsiz tarımsal sulama dedikleri o ama buna müdahale etmiyor işte. nasıl yazılmış ya? Havzada yüz bini kaçak olmak üzere yüz otuz beş bin kaçak kuyu varmış. Kaçak kuyu bir terim mi? Kaçak kuyunun da kaçağı olabiliyor mı acaba? Diken.com'dan alıyorum ben de bu haberi. Hata herhalde o Muhtemelen. da. Muhtemelen. Kuyu ikincisi yani ikinci kaçak fazla herhalde. Ee, şey uzun, şöyle mesela Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı ve Selçuk Üniversitesi'nden Doçent Doktor Fetullah Arık da e, kapalı havza malum Konya hı hı. ve burada e, yeraltı su kaynaklarıyla besleniyor yani volkan krateri suyla dolmasıyla oluşan bir şey bu Doğanaberajansının haber bu ortasında adacıklar bulunan bir Meke Gölü var işte o adacıklarla beraber bir nazar boncuğu görüntüsü veriyor. Ee, yıllar süren şeyden sonra bu hale gelmiş. Haritadan silinme ve şöyle diyor e, doçent Arık e, uzun yıllar ortalaması 60 kilogram olan Nisan ayı yağışı. Bu yeni taze bir haber. Bu yıl 6 virgül 1 6 kilogram 100 gram Yağış olarak gerçekleşmiş. Nisan ayı. Yüzde... <gülüyor> yani onda bir. Yüzde doksan düşmüş yani. Ve hemen hemen hiç yağış gerçekleşmedi anlamına geliyor. Dolayısıyla hem artan kuraklık hem de düşen yağış nedeniyle yeraltı sularında ciddi çekilmelere neden oluyor demiş. Ve nitekim mesela büyük obruk denen büyük kraterler de oluşuyor malum dolayısıyla hem artan kuraklık hem de bundan dolayı ciddi çekilmeler yani arık şey de demiş Karapınar çevresi ve Mekke Gölü hem kültür mirasları hem de jeolojik miras listesi içinde önemli bir sırayı elde etmiştir diyor. Bu ne demek olduğunu bilmiyorum çünkü oraya aynen oraya da kömür ...yakıtlı termik santraller... ...yapmaya çalışıyorlar. Yani Bu bir intihar zaten. Evet, hatta... E, ...Ciner Grubu'nun e, yapacağı... ...dev bir yatırım olarak bahsediliyor... ...oradaki e, termik santrallerden. E, bu, ha haberi <gülüyor> bu haberi... ...Ciner Grubu'nun... ...yayınlarından okumadık. Bu haberi... ...Ciner Grubu'nun yayınlarından okuduk. <gülüyor> evet. Bu e, dev bir yatırım olarak söylüyor. Karapınar gerçekten çok ilginç bir bölge. Çünkü aynı zamanda yine dev bir yatırım olarak orada Türkiye'nin en büyük güneş enerji panelinin de kurulmasına bahsediyor. Ve bir termik santralde e, var. Enerjiyle ilgili birkaç tane daha haber var elimizde. Türkiye'nin elektrik piyasası kanunu değişikliği ile ilgili e, yeni kanun tasarıları var. E, ama bir müzik arası verecek kadar vaktimiz var mı? Olabilir galiba. Evet. Olabilir diyor. Ee, ne çalıyoruz? The Indigenous Roots'tan Vernal uh, Indigenous to Dirt adlı parçayı dinliyoruz şimdi. <gülüyor> Tell me stories of when this land was once free Is this our will and fail? Oh, can we create our own destiny? We have stolen this land from future generations Separation, desperation, yeah that's right we are la batalla que luchamos para el hombre humano la tierra y el viento la agua contaminado somos guardianes de la cultura de nuestros ancestros encatla su cama para la vida me ha dado es una cosa sobrevivir y otra cosa crecer como el floren en el bosque es tiempo amanecemos somos gente de la tierra no la gente de la desecrate our, our sacred homes for to the toss. And the ancient people, Asian people Asian of this earth they will bring forth our world's rebirth and show the companies and industries what our planet is. is. My people tell me stories of when this land was once free. Is, is this our world invade or can we create our own destiny? We have stolen this land from future generations. Separation, desperation. desperation. Yeah, that's right. We are first nations. The indigenous people were the first people to roam the land though our way of life has been threatened we are striving to pass on our teachings to the next generation so that they may create a new world for all people on earth we are the caretakers of the earth we honor the sacred connection between all beings we saw beauty in the simplest gifts of nature we are a part of the earth not separate from it we are the warriors of the land the protectors of nature and the guardians of the earth I'm a descendant of a people oppressed and enslaved. Our people are rising up, breaking free from these locks and chains. We are bringing forth a movement that's on the rise, uniting the people of the earth all under one sky to defend our sacred land, to defend our only home, to protect these sacred waters. We will never be alone. Connect to the sacred wisdom of our ancestors' past. Set free. We, We are rising, rising at, last at last To defend our sacred yeah. land To defend our only hope To protect these sacred waters We will never be alone Reconnect to the sacred wisdom Of our ancestors no. past Set free my people We, We are rising at, at last An ancient lost, lost wisdom Still lingers in this land, land. We desecrate ourselves will bring water will be potential the companies and industries what I plan is for my people tell Aktivist, genç. Evet, e, parça dinlemeden önce e, elektrik piyasa kanunu ile ilgili birkaç değişiklik gören bir yasa tasarısından bahsetmiştik. E, belki bunun detaylarını kısaca ver vermek mümkün olabilir. E, bu oldukça önemli. Mecliste görüşülüyor şu anda elektrik piyasası kanunu. Bir tanesi, iki konu, iki madde var asıl konuşulan. Bir tanesi yerli kömür yatırımlarına teşvik edilmesi. Ki bu teşvikler kapsamında alım garantisi sağlamak gibi bazı politikaların da kullanılması konuşuluyor ki bu Türkiye'nin ekonomisini tekrar ciddi şekilde kömüre geri döndürecek. Kömür odaklı halini sürdürecek ve de yenilenebilir enerji konusunda yeni adımlar atılmasının önünü kapayacak bir. Yasat arası olabilir. Bir de e, hatırlarsınız daha öncesinde bu yani akla hayali almayan kömür yakıtlı elektrik üretim tesislerinin filtreleme, rehabilitasyon, çevre yatırımı, emisyon gibi hani ÇED, e, e, ÇED gereği değerlerinin incelenmesinin e, 2019 yılına kadar ertelenmesine dair bir düzenleme yapılmıştı. Sonra bu Anayasa Mahkemesi'nden geri dönmüştü. E, bu yeni kanunla bunu tekrar Getiriyorlar. Getiriyorlar. Evet. Evet yani şeyi bilmiyorlar herhalde. Duymamışlar. Belki bu gelince bu son haber. Yani on derece yükselecek dünya ve çok fazla yer artık yaşanamaz hale gelecek. Türkiye'de bunlardan biri. şehirlerde sular, seller basacak. İstanbul'da bunlardan biri. İzmir filan. Deyince belki vazgeçerler. Ne diyorsun? Yani ya da belki e, hadi o yetmiyorsa bile aslında yenilenir bir enerjiden... E, Hem ekonomik büyümeyi, bu çok e, meşhur peşlerinde koştukları ekonomik büyümeyi de devam ettirerek e, yenilenebilir enerjiyle elektrik ihtiyacımızı karşılamak, enerji ihtiyacımızı karşılamanın mümkün olduğunu da bilmiyor olabilirler. Yani Almanya'nın geçtiğimiz hafta, hafta e, bir günlük enerjisinin tamamını yenilenebilir enerjiden karşılaması veya Portekiz'in 107 saat boyunca e, fosil yakıtsız enerji üretmesiyle kırdığı rekorlardan da bir haber olabilirler. Bunlar haber Türk'te yok ama. Haber Türk'te, e, Haber Türk'te sadece dev kömür yatırımları haberleri var. E, ama güzel haberler de var Türkiye'den. Yani her ne kadar e, çedlerin rafa kaldırılması gibi akıl dışı, yani çedler dün ne kadar işe yaradığı meçhul ama en azından bir düzenleme vardı. E, Bundan rağmen bile e, güzel haberler geliyor Türkiye'den. Bursa'da meşhur e, Bursa'nın merkezinde olan Dosap. Kömürlü Termik Santrali için e, Bursalılar e, en nihayetinde e, Çed raporunu iptal ettirebildiler. Mm önemli bir haber bu. Evet Dosab Termik Santralı Hayır Platformu iki buçuk yıldır sürdürdüğü haklı mücadelesi sonucunda Çed raporunu iptal ettirdi. Bizi Bursa'dan dinleyen dinleyicilerimiz için de bugün e, akşam 7'de heykel önünde kutlayıp bu e, buluşup pardon bu zaferlerini kutlayacak Bursalılar. Or oraya da davet edebiliriz herkesi. Evet, Oradaki dostlarımıza da Buradan bir günaydın diyelim Bu evet. önemli bir haber Çünkü tam şehrin ortalık yerine yapılması düşünülen bir termik santral Küçük filan deniyor da Yani bu tam anlamıyla bir yıkım Getirecekti Büyük bir mücadele yıllardır veriyorlardı Şimdilik kazanmış Görünüyorlar Evet onlara günaydın diyelim Böyle güzel haberleri beklediğimizi söyleyelim Bütün dinleyicilerimize de günaydın Hepinize günaydın. Günaydın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can Tombil. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.